Bilâhi min Şeytanî al-Rajim. Bismillâh al-Rahman al-Rahim. Al-hamdu lillâh Rabbî'l-âlimin. vâs sahbihi ājmâin. Saygılar dinyenler. Riyazu sâlin hadis kitabımızın 60. babı olan anne babaya iyilik ve akrabayı koruyup gözetme ile ilgili ayetler. Evet sayıdeğer dinleyenler Abdullah bin Amr bin El As radiyallahu anhuma diyor ki Bir adam Peygamber aleyhisselamın yanına geldi ve mükafatını yalnızca Allah'tan umarak onun yolunda hicret ve cihad etmek üzere sana bağlılık yeminiyle biat etmek istiyorum dedi. Peygamberimiz annen ve babandan hayatta olan var mı diye sordu. Adam evet her ikisi de hayatta dedi. Peygamber aleyhisselatü vesselam Allah'tan sevap kazanmak istiyorsun değil mi diye sordu. Adam evet deyince öyleyse anne babanın yanına dön ve onlara hizmet et. Genel sefevberlik ilan edilmediği ve eli silah tutan her mümin savaşa çağrılmadığı takdirde muhtaç durumda olan anne babaya bakman senin için Allah yoluna hicret ve cihad etmekten daha üstün bir ibadettir buyurdu. Evet saygıdeğer değer dinleyenler. Hadis bu şekliyle Müslimden alınmıştır. Buhari ile Müslim'in bir başka rivayeti ise şöyledir. Bir adam Peygamber aleyhisselamın yanına geldi ve Allah yolunda cihad etmek için ondan izin istedi. Peygamberimiz annen baban sağ mı diye sordu. Adam evet deyince öyleyse anne babana hizmet etmeye çalışarak onlar için cihad etti. Böylece Allah yoluna cihad etmiş gibi sevap kazanırsın buyurdu. Yine Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Akrabasının gösterdiği ilgiye aynı şekilde karşılık veren gerçek anlamda akrabalık bağını gözetmiş sayılmaz. Asıl akrabalığı gözeten kendisiyle ilgi kestikleri halde akrabasıyla ilgilenmeye ve onlara iyilik yapmaya devam edendir. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam akrabalar arasındaki sevgi ve saygı bağlarının ve akrabayı gözetmenin Allah katındaki önemini canlı ve akılda kalıcı bir misalle anlatarak şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı Allah'ın varlıklar üzerindeki kudret ve egemenliğinin sembolü olan arşa tutunarak yani Allah'ın kudret ve azametine sığınarak şöyle dedi. Kim beni koruyup gözetirse Allah da onu koruyup gözetsin. Kim benimle ilgiyi keserse Allah da ondan rahmet ve ikramını kessin. Peygamber aleyhisselamın hanımı ve müminlerin annesi Meymune bint Haris radıyallahu anheden rivayet edildiğine göre. Kendisi peygamber aleyhisselama haber vermeden bir cariye azat edip hürriyetine kavuşturmuştu. Meymune kendi nöbet gününde peygamber Aleyhisselatu vesselamın yanına gelince Ey Allah'ın Resulü bilmem farkında mısınız cariyemi azat ettim dedi. Peygamberimiz gerçekten bunu yaptın mı diye sorunca meymune evet dedi. Bunun üzerine peygamberimiz o cariyeyi dayılarına hediye etseydin daha çok sevap kazanırdın. Bir daha yapacağın zaman öncelikle yardıma muhtaç akrabanı gözet buyurdu. Hazreti Ebu Bekir'in kızı ve Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi olan Esma radiyallahu anh'a anlatıyor. Peygamber zamanında henüz bir putperest olan annem beni ziyarete gelmişti. Bu konuda peygamberin görüşünü almak için annem beni özleyip ziyaretime gelmiş. Müslüman olmadığı halde ona ikramda bulunabilir miyim diye sordum. Peygamber aleyhisselam evet annene iyilik ve ikramda bulunabilirsin Müslümanlara fiilen saldırıda bulunmadıkları sürece kafir bile olsalar akrabalarına gereken ilgi ve yakınlığı gösterebilir kendilerine iyilik ve ikramda bulunabilirsin buyurdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh hanımı Zeynep es-sekafiyye radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre bir gün Peygamber Aleyhisselam ey kadınlar ''Gerdanlık, kolye, bilezik gibi takı ve süs eşyalarınızdan bile olsa Allah için yoksullara, muhtaçlara sadaka verin.'' buyurdu. Bunun üzerine ben kocam Abdullah bin Mesud'un yanına giderek Peygamber aleyhisselam bize sadaka vermemizi emrediyor. Sen de eli dar bir adamsın. Ona git de bir soru ver. Vereceğim sadakayı sana versem olmaz mı? Olmazsa başkasına vereyim dedi. Abdullah benim sormam yakışık kalmaz.'' diye git sen sor dedi. Ben de gittim peygamber aleyhisselamın kapısına varınca Medineli bir kadının orada beklediğini gördüm. Meğer o da aynı meseleyi soracakmış. Peygamber aleyhisselamın heybetinden biz kadınlar onun huzuruna girmeye çekinirdik. Derken Bilal peygamberin yanından çıkıp yanımıza geldi. Ona peygambere git ve kapıda bekleyen iki kadın kendi kocalarına ve evlerindeki yetimlere verecekleri sadakanın kabul olup olmadığını soruyorlardı. Fakat bizim kim olduğumuzu söyleme dedik. Bilal de Peygamber aleyhisselamın huzuruna girerek mesleği ona anlatmış. Peygamber aleyhisselatü Vesselam kim onlar diye sorunca Bilal Medineli bir kadınla Zeynep diye cevap vermiş. Peygamber aleyhisselam da hangi Zeynep diye sorunca Bilal Abdullah bin Mesud'un hanımı demiş. Bunun üzerine peygamber aleyhissalatü vesselam, onlar böyle yapmakla iki sevap birden kazanırlar. Bir yakınlarını görüp gözetme sevabı, diğeri de sadaka sevabı buyurmuş. Evet saygı değer dinleyenler, Ebu Sufyan Sahr bin Harb radiyallahu anh.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 ve akraba ile ilgilenmeyi emrediyor dedim. Ebu Zer radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Muhakkak siz yakında öyle bir yer fethedeceksiniz ki orada dirhem ve dinar yerine kırat kullanılmaktadır. Diğer bir rivayette göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Siz kıratın kullanıldığı Mısır'ı fethedeceksiniz. Size oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum çünkü onlarla sizin aranızda bir antlaşma ve akrabalık bağ vardır. Yine bir başka rivayeti ise şu şekilde ifade edilmiştir: Mısırı fethettiğiniz zaman oranın halkına iyi davranın, zira onlarla sizin aranızda bir antlaşma ve akrabalık diğer bir rivayete göre hismlik bağ vardır. İsmail Peygamberin annesi Hacer de oğlum İbrahim'in annesi Maria de Mısırlıdır. Bu bakımdan Mısır halkıyla aranızda hem baba tarafından akrabalık hem de anne tarafından hısımlık bağı vardır. Yine saygıdeğer dinleyenler en çok hadis rivayet eden sahabe-i kiram Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Yakın akrabalarını uyar. Ayetin nazil olunca Peygamber aleyhisselam Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da gelip toplandılar. Peygamber Aleyhisselam genel ifadelerle kabilelere özel olarak da şahısları hidap ederek şöyle dedi: "Ey Abdü Şems oğulları, ey Kabin, ey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarmaya bakın. Ey Abdümenaf Menaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarmaya bakın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarmaya bakın. Ey Abdü oğulları." Kendinizi cehennemden kurtarmaya bakın. Ey kızım Fatıma sen de kendini cehennemden kurtarmaya bak. Baban peygamberdir diye bana güvenme. Çünkü eğer siz kendinizi cehennemden kurtaracak güzel işler yapmazsanız ben sizi Allah'ın azabından kurtaramam. Şu kadar var ki aramızdaki akrabalık bağı sebebiyle sizinle ilgimi kesmeyecek akrabalık görevimi yerine getireceğim. Amr bin El-As radiyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhisselamı öyle gizli kapaklı değil, açıkça şunları söylerken işittim. Benimle akrabalık bağı olan herhangi bir kabile veya sülale, benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah ve onun yolunda yürüyen salih müminlerdir. Bununla birlikte bazı kabile ve kişilerle aramda akrabalık bağı bulunduğu için onlara karşı akrabalık görevimi yerine getiririm. Çünkü akrabam olmaları sebebiyle onların benim üzerimde hakları vardır. Ebu Eyüp el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber aleyhisselama geldi ve ey Allah'ın Resulü! Cehennemden uzaklaşmamı ve cennete girmemi sağlayacak güzel davranışın ne olduğunu bana bildir dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yalnızca Allah'a kulluk et. Hiç kimseyi ve hiçbir şey ona ortak koşma. Namazı güzelce kıl zekatı ver. Akrabanı da koruyup gözet. Bu dediklerimi yapar ve Allah'ın diğer emir ve yasaklarına da riayet edersen muhakkak cennete girersin. Selman bin Amir radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurma bereket ve besleyici bir meyvedir. Eğer hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su doğallık, saflık ve temizliktir. Ve Peygamber aleyhisselatü vesselam sözlerine şöyle devam etti. Fakire verilen sadaka bir sevap olarak yazılır. Fakir akrabaya verilen sadaka ise iki sevap olarak yazılır. Bir sadaka sevabı, diğeri de akrabayı koruyup gözetme sevabı. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben çok sevdiğim bir kadınla evliydim. Fakat babam Ömer o kadını beğenmiyor. Onu boşamamı söylüyordu. Bense boşanmak istemiyordum. Bunun üzerine babam peygamber aleyhisselama gelerek durumu ona anlatmış. Peygamber aleyhisselam da bana o kadını boşa diye emretti. Demek ki Hazreti Ömer gelinin de bağışlanması mümkün olmayan büyük bir hata görmüştü. Oğlu Abdullah ise karısını sevdiği için eşinin bu kusurunu görmüyordu. Fakat bugün bir müminin babasının veya annesinin şikayetlerine bakarak eşini boşaması doğru olmaz. Çünkü günümüzde İslam'ı yeterince bilmeyen anne ve babalar Hazreti Ömer'in ve diğer sahabilerin gösterdiği hassasiyeti gösteremiyor. En ufak bir kusurdan dolayı gelinlerine kızarak lüzumsuz yere yuvanın yıkılmasına sebep olabiliyorlar. Bu yüzden insan eşiyle ilgiyi anne ve babasının şikayetlerini salim bir kafayla değerlendirmeli. Dindar ve aklı başında kimselerin de görüşlerinden yararlanarak bu konuda karar bizzat Kendisi vermelidir. Ebu Derda radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre bir adam onun yanına gelerek benim çok sevdiğim bir eşim var fakat annem onu boşamamı söylüyor. Ne yapayım diye sordu. Ebu Derda radiyallahu anh da ona şu cevabı verdi. Ben peygamber aleyhisselamın anne ve baba cennet kapılarının ortasıdır. Cennetin en yüksek makamına ulaşmak istiyorsan Başka birinin hakkının çiğnenmesi söz konusu değilse anne babanın sözünü dinle en değerli kapıdan cennete girmeni sağlayacak kişileri üzme buyurduğunu işittim. Artık sen bilirsin o kapı ister bırak ister elinle tut eğer annen gerçekten telafi edilemeyecek büyük bir kusurdan dolayı hanımını boşaman istiyorsa sözünü dinle. Yok Allah'ın razı olmayacağı bir boşamaya seni teşvik ediyorsa o zaman eşine ve çocuklarına zulmetme. Evet, son olarak Bera bin Azib radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam, teyze anne yerindedir. Yetim kalan bir çocuğun emanet edileceği kadın öncelikle onun annesi, ablası, teyzesi gibi yakın olmalıdır buyurmuştur. Ayrıca Amr bin Abese diyor ki, Mekke'de peygamberliğin ilk günlerinde Resulullah aleyhisselamın yanına vardım. Ve ona sen kimsin diye sordum. Ben peygamberim diye cevap verdi. Peygamber ne demektir dedim. Yani beni Allah gönderdi dedi. Seni hangi görevle gönderdi diye sordum. Akrabayı koruyup gözetmek, putları kırıp şirk düzenini ortadan kaldırmak ve Allah'ın bir olduğunu ilan edip ona asla ortak koşulmaması gerektiğini anlatmakla görevlendirdi dedi. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.